Anahtar, tükürdüğümü asla yalamam, övünerek söylediğim yalan, vuslatım çıkara ulaştığı an, bildiklerimi unuturum inan, eski benimi hiç hatırlamam. Kul kapısına varmadan, arzularına kapılanan, pişmanlıklar da yanan, ıssızlıklar da ses arayan, selamı sabahı unutan, ıskladığı hayatlardan, nem kapıp bağıran, ıslanmış duygulardan, Nasıl'ı, nedenleri soran. Anılarım böyledir benim. Nasıl değiştim bilemem. Arayışlar içindeyken, hayatıma ışık tutan, tutarlı, tutarsız bilgilerden, aklımı bozup oynatmadan, rüzgarların esintisinden ırmaklara ulaştım ben. İnsanım biliyorum. Nirengim yaratılıştan, söz edip oyalanmadan, alışkan kavramlardan nereye gittiğimi biliyorum ırmak kenarındaki ağaç gibi, nasıl diye hiç sormadan. Kaleme desem, yaz hayatımı. Edepsizce güler karşımda. Neden güldüğünü soramam. Delice, çılgın anlarıma, içimden yargılar koyamam. Nasihatlar var hayattan. insan doğdun, insan ol, insan. Sorgula kendini sorgulanmadan. Oyunbazanlık et tüm algılardan. rüzgar önünde yaprak gibi, Günlerde savrulup giderken umudu yakala ufuklarında. Lafazanlıkları bırak kenara. Adam gibi kendini sorgula. Mihengi kalbindeki imanla. Allah'a gitmedik hesapla. Sorgula kendini. Dön affa. ıssızlıktaki sesin olsun. Dürüst düzenli tövben. Işıksız günlere ışık olsun. Rabbin huzuruna çık. afla Akrostiş bir şiirdi. Tövbe kapısının anahtarı insanın kendini sorgulamasıdır. 16.9.2008 İzmir. Okuyan Mehmet Çoban.